ateştedir kardeşlerim bu üçüncü hafta olan ahirete iman bölümünün kıyamet alametlerine devam edeceğiz inşallah biliyorsunuz imanın üzerinde çok büyük etkisi olan meselelerden bir tanesidir çünkü Allah subhanahu ve teala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım demiştir ama bunu serbest bırakmamış göndermiş olduğu peygamberlerle bize imanı anlatmış, fıtratta da imanı sevdirmiş, köfrü, fıskı, isyanı ne yapmış, bizden tiksindirttirmiştir. Bizler fıtrat olarak iyiliğe meyilli, kötülükten uzak duran insanlar olarak bu hasretler üzerine donatılıp gönderilen insanlarız, kullarız. Allah subhanahu ve teala Göndermiş olduğu elçileriyle imanı öğrettiği gibi düşünün bir cibril hadisinde iman nedir sorusuna Allah'a iman, Allah'ın bizimle emir ve nehiylerini bildirdiği meleklere iman, meleklerin getirdiği emanet kitaplara iman ve o emanetin içimizde yaşayan Allah'ın emin kıldığı, göğün emin olarak baktığı Peygamberlere iman. İşte kardeşlerim bu dört ana unsurun dört ana unsurun salimen yaşanması ve insanların yapa yapmaması için Allah subhanahu ve teala buna bir madde daha eklemiş. Yani öldükten sonra dirilmeye, hesaba, mizana, cennete, cehenneme iman dediğimiz bir bab vardır ki aynen mesela ayeti kerimeye gittiğimizde Allah'a itaat edin, Resul'una itaat edin Sizden olan emir sahiplerine de. Akabinde ne diyor? Herhangi bir meselede ihtilafa mı düştünüz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bu sizin hakkınızda bu kitaba ve sünnete götürme akibetiniz içinde nedir daha hayırlıdır diyor. Yani hepimiz Allah'a iman ettiğimizi, hepimiz、yani、Rabbimize iman ettiğimizi söyleriz ama. Bakın bu ayette özellikle ne yapma var? Hatırlatma var. Yani iman eden insan bazen gidişatında iman ettiğinin dahi bilincine varamaz. Aynen bir toplumda sabah kalkar, yemek yer, işe gider, gelir, yatar, kalkar, uyur, gider gibi monoton olduğu gibi Müslüman'ın da bu şekilde inandım diyen insanın bir monotonlaşması olabilir. İşte bu yüzden Allah ne yapıyor? Ahiret günü. Aynen Allah'a ve ahiret gününe iman eden ne yapsın? Komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ne yapsın? Misafirine yedirsin, içirsin diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden tanıdığına tanımadığına ne yapsın? Selam versin diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ne yapsın? Ya hayır konuşsun ya da sussun. Hep ayrı ayrı baplarda gelen bu tipte neler var? hatırlatmalar var. Halbuki biz de selam veren insanlar değil miyiz? Ama Selman geliyor diyor ki Allah'ın Resulü çok karışık. Yani yeni iman etmiş Yahudi alimlerinden birisi. Çok büyük bir sahabeden birisi. Allah kendisine rahmet etsin. Ve Allah'ın Resulü birçok insan geliyor gidiyor yani bu kafiri var, müşriği var, kitab ehli var. Ne yapalım? Yani bunlara karşılık konuşurken selam verelim mi? tanıdığına tanımadığına selam verme, Allah'a ve ahiret gününe imanla ne yapıyor? Kayıt diyor. Demek ki ahirete imanın insanın bütün beşeri münasebetlerinde olduğu gibi imani meselelerinde nedir? Bir hakimiyeti var, söz konusu var. Öyleyse ahirete imanın sürekli zinde tutulması, insanın da ne yapması amelleriyle zinde kalmasına sebep oluyor. bunun da aynı imanın cüzleri olduğu gibi ahirete iman imanın cüzlerinden olduğu gibi kendi arasında da bak bak ne yapar ayrılır aynen mesela bu dördü koruyan bu bunun hepsini içine alan ihate eden bir de kadere iman meselesi vardır ki nedir bu Allah'ın razı olduğu bir şeyi acaba kullarında razı mı hayırın ve şerrin Allah'tan geldiğine ne yapma? İman etme. Düşünün birisi simsiyah tenliyken birisi bembeyah tenli. Birisi çok güzelken birisi çok çirkin olabiliyor. Birisi ömür boyu sıhhatliyken birisi ömür boyu hastalıklı olabiliyor. Birisi görürken birisi kör olabiliyor. Birisinin orman gibi saçı varken birinin kafası darlak olabiliyor. Yani kiminin akıbette hayırlı iken, yani güzel bir yaşantısı varken, birisinin yaşantısı, çok sıkıntı ne yapabiliyor? Olabiliyor. Birinin kızı varken, birinin olmayabiliyor. Birinin oğlu varken, birinin olmayabiliyor veya hiç çocuğu olmayabiliyor. Yani kader dediğimiz bab da Allah'ın kullar üzerinde takdir edip razı olduğu, senin seçme hakkına sahip olmadığın şeyler. İşte Allah subhanahu ve teala da kader bahsiyelinde insanları ne yapar? dener. Burada bize düşen nedir? Öğrettiği kelimeler. Herhangi bir şey başınıza geldiğinde ne diyeceksiniz? Biz Allah'tan geldik. Allah'a gideceğiz. Keşke demeyin diyor. Bu şeytana ne yapar? Kapı açar, tekme atar diyor. Keşke şunu yapmasaydım da başıma şu gelmeseydim. Keşke şundan tanışmasaydım da başıma şöyle gelmeseydim. İnna lillahi ve inna ileyhim. Bitti. Ve İyilikler Allah'tan, kötülüklerse kimden? Bizim kendi ellerimizden, işlediklerimizden. Ama her ikisi de nedir? Allah'tan hangisi? Yaratma yönüyle, işleme yönüyle de kime ait? Bize ait. Aynen ahirete imanın da böyle cüzleri var. Ki kıyamet alametleri de bunun cüzlerinden bir cüz dedik. Ee, bu da daha önceki, iki hafta önceki derslere dikkat ederseniz, ta fitenlerden, karışıklıklardan ele aldık ki, fiten neydi? Kargaşa, huzur içinde olmama, insanların birbirini öldürmesi, hakkın, hukukun olmaması gibi maddelerdi. Aynen Cibril hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril bir sorusu var. Neydi bu soru? Kıyamet, ne zaman kopacaklar? Allah Resulü Ali Sallallahu Aleyhi ve Salihamdüle İmam, soran sorulandan daha bilgili değil. Öyleyse diyor, bize bunun alametlerinden haber verir. Allah Resulü Ali Sallallahu Aleyhi ve Salihamdüle İmam da Rabbimin kendisine bildirmesiyle kıyamete kadar olacak vaahaları ne yapıyor bir bir bir bizlere bildiriyor ki biz de ayanımızı yere sağlam basalım, meseleleri daha iyi öğrenelim. İşte geçen hafta en son işlemiş olduğumuz neydi? Tetcalım bahsiydi. Nerede yaşayacak? Nereden dünyaya zahür edecek? Neler yapacak? O'nun üzerineydi. Ve demiştik ki geçen hafta <gülüyor> bir küçük alametler var, bir büyük alametler var. Büyük alametlerin çıkışı nedir diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Birisi görüldü mü? Hepsi peşi peşine ne yapacak? Ruhur edecek. Küçük alametler öyle değindi. Mesela benim ölümüm diyor, kıyamet alametlerinden diyor. Allah Resulünün ölümü ne kadar oldu? 14 asır oldu, değil mi? Ama、e, Kabe'nin diyor, som altın olan kapısı çalınacak diyor. Daha geçen ölen krala kadar akşaptı. Ha, o ana kadar herkes bunu ne yaptı? Sadece nakletti, yani bunlar küçük alametler. Ama bir mehtinin çıkması, detjanın gelmesi, İsaül İslamın gelmesi artık yer yüzünün akibetinin yedi yıl falan kaldığına işaretlidir. Olmasına tamamen yer yüzü tamamen yok olacak. Çünkü ondan sonra bir rüzgar gelecek, inanan kimse kalmayacak.、E, yedi üç mevcut gelecek. Ondan sonra o da, ondan sonra güneş batıdan doğacak her tarafı duman kaplayacak ve yer yüzü yok olup gidecek. Bunlar birbirini takip eden nedir? Danelerdir. Geçen hafta onu işlediğimiz gibi bu hafta inşallah İsa Aleyhisselamı işleyeceğiz. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Mehdi ile Dajjal'ın alakalı her ne kadar birer ayet gelmemiş olsa dahi bunlar ehl-i sünnetin itikadındandır. Sünnet, vahyidir, inkaridir, küfürdür, inanmayan. hafif duruma düşer. Çünkü Kur'an ve sünnette ikisinin bütünlükte bize bildirdiği naslar bizim için nedir? Delirdir. Dinde neden, nasıl sorusu sorulmaz. Gelen nakli olduğu gibi kabul etme imanın gereklerindendir. Bundaki şey, şüphe insanın ayağını ne yapar? Kaydırır. Aynen düşünün ölümle alakalı vakalara bakacak olursanız Kur'an-ı Kerim'de bir keyif suresini ele alalım. Orada mağaraya giren insanların üç yüz küsur sene ne yapmaları var? Uykuda bir yaşamaları var. Neden? Çünkü oradaki topluluk öyle bir hale gelmişti ki öldükten sonra dirilmeyi ne yapıyorlardı? İnkar ediyorlardı. Yaşam bu hayattaki. Ölüm ve yaşam diyorlardı. Öldüm her şey biter. Hesap yok diyorlardı. Ama Allah subhanahu ve ta'ala mağaraya giren İşte şu kadar sonuncuları köpekti tipinde. Ama onların sayılarında onlar için bir hayır yok demiş. Ve oradaki insanların üç yüz küsur sene o mağarada ölmeyerek uyku halinde yaşadıklarını ne yapıyor? Bize bildiriyor. Demek ki öldüren ve dirilten kim? Allah. İstediğini istediği şekilde tutabilir mi? Tutar. Uzayir Aleyhisselam merkebiyle geldiğinde o Kudüs tarafındaki insanların ki yakma, yıkma olaylarını görmüştü. Vaka olarak İslam tarihine baktığımızda ne vardı? Yahya aleyhisselamı koyun boğazlar gibi boğazlayınca oranın halkı, çünkü zamanın、e, kralının karısı Yahya aleyhisselamı zinaya davet etmiş. O da kendisine icabet etmeyince kocasını sarhoş edip Yahya'nın üzerine sürmüş ve Yahya aleyhisselam bir koyun boğazlanır gibi boğazlanıyor. Allah'ın subhanahu kuvveti ala da yan taraftaki bir kralı onların üzerine musallat etmiş orada orada taş taş üzerine ne yapmamış bırakmamış ve kesmiş biçmiştir. İşte bu esnada Uzair Aleyhisselam merkebiyle oradan geçerken bütün cesetleri toplu olarak görünce ne diyor Ya Rabbi bunları nasıl müdürteceğim biz onu diyor uyuttuk öldürdük yüz sene ve tekrar uyandırdık yiyeceğine bak bozulmamış merkebine bak toz toprak olmuş ve biz diyor kemiklerini dildik, et giydirdik de eşek ne yaptı? Anılmaya başladı diyor. Yüz sene bir adam olduğu yerde uyuyabilir mi? O isterse ne yapar? Olur. Aynen İsa aleyhisselam da Allah subhanahu ve teala'nın emriyle ol demesiyle ne yapmıştır? Göğe yükselmiştir. Orada Allah'ın takdir ettiği bir şekilde kalmaktadır. Ve Rabbim subhanahu ve teala ne zaman isterse yeryüzüne ne yapacaktır? Zuhur edecektir. Yani hadis inkarının altında bilesiniz diye bu noktayı açıyorum. Kur'an inkarı vardır. İsa aleyhisselamın öldüğünü iddia eden ve gelmeyeceğini iddia eden insanlar aslında Allah'ın ayetlerini inkar ediyor. Hadisleri değil. Biraz sonra gelecek maslar var. Yani bütün umumuna yapmış olduğu bir küfürdür ve o insanın imanında ne yapar? İptal eder. Yani dinden çıkarır Allah muhafaza. Kardeşlerim, İsa Aleyhisselam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiğine göre ne uzun ne de kısa birisi, orta boylu, alt enli, geniş göğüslü, düz ve uçları lüllerle, kıvrım kıvrım saçlı, sanki banyodan yeni çıkmış gibi ıslak tenli, yani terli olacak diyor. Ve、e, saçları taranmış kulak memelerinden aşağı iki omuzu arasına sarkan bir saçı var diyor. Bu konuda birçok rivayetler gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben diyor bu gecede rüyamda diyor deccalı gördüm. Onu deccal bahsinde işlemiştik şöyle şöyle şöyle. Daha sonra diyor、e, başı taranmış Su、damlamış gibi diyor. İki omuz arasında sarkan. Ellerini iki kişi omuzlarına koymuş. Kabe'yi tavaf eden bir adam gördü. Bu kim diye sordum diyor. İşte bu Meryem oğlu İsa dediler diyor. Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem İsa aleyhissalamı o kadar güzel tasvir ediyor ki gören bir insanın onu tanımaması mümkün değil. Kardeşlerim İsa aleyhissalatü deccal çıkıp Yer yüzünde fitne ve fesat yayıldıktan sonra Rabbımız Şanok ve Taala İsaülülülümü gönderecektir. O Şam'ın doğu tarafında olan beyaz minare veya dikili taşlar dediğimiz aynı minare gibi minare gibi bir taşlardan bahsediliyor beyaz beyaz. O bölgeye inecektir. İki meleğin kanadında oraya、e, ve Müslümanlar da gizli bir şekilde Detçalı öldürmek için oraya toplanmış, karar almış da ve namaz vakti gelmiş tam namaza duracaklarında Allah Sufyan Okul ve Talha, İsa Aleyhisselamı tam onların yanına ne yapacak, indirecek ve onlar İsa Aleyhisselamı görür görmez tanıyacaklar ve ey Allah'ın nebiisi ve sunu gel namazı bize sen kıldır diye davet edilecekler ki bu mehtidir namaza davet eden. O da Bazılarınız, bazınlara üstündür. Biz size tabi olmakla emr olunduk diyerek gidip mehdi'nin arkasında namaza duracaktır. İsa Aleyhisselam'ın inişi bu şekildedir ve bu iniş ne zaman olacak? Detcalın ruhur etmesi, yer yüzünü tamamen fitnenin hakim olması ve mehdi'nin ruhurundan sonra olacak vakadır. Allah biz o günlere eriştirmesin. Kardeşlerim İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakacak olursak Zuhruf suresinde Rabbimiz Sübhanahu Kuvveti Aleyhi ve Teala, Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kalbin hemen bağırışmaya başladılar. Şüphesiz ki o İsa kıyametini ne zaman kopacağını bilgisizdir diyor Zuhruf 57'de.、E, bu ayetten kasıt İsa Aleyhisselam'ın tekrar yeryüzüne inmesidir. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Nisa 157'yi okursanız orada Allah Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları nalet dedik. Halbuki diyor onlar onu ne öldürdüler ne daptılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecek Kıyamet günü de o onlara şahit olacaklardır diyor. Bu ayetlerde Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ı öldüremedikleri, asamadıkları fakat onu astıkları sandığı ve Allah Azze ve Celle'nin onu semaya yükselttiğinin bir işaretidir. Rabbimiz subhanahu ve teala onu göğe yanına yükseltmiştir. Hadis-i şereflere baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Nefsimi elinde tutan Allah'a am doğsun ki, Meryem oğlu İsa'nın inmesine az kalmıştır. Adaletle hükmeder, domuzu öldürür, hacı kırar diyor. Savaşa son verir, mal o kadar çoğalır ki diyor kimse zekat verecek adam ne yapamaz, olamaz diyor. Öyle ki, bir tek sevde etmek bile dünya ve içindekilerden daha hayırlı olur diyor. Bu da. hadis-i şeriflerden gelen delillerden bir tanesidir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslında peygamberler baba bir kardeştirler. Analar ayrıdır. Dinleri birdir. Ben Meryem oğlu İsa'ya insanlar içinde en yakın olanım. Çünkü benimle onun arasında bir peygamber yoktur. O ileride inecektir. Eğer onu görürseniz, tanırsınız derken işte şöyle şöyle vasıfları vardır diyor. Biliyorsunuz kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile İsa aleyhissalatü vesselam arasında 500 senelik bir yıl farkı vardır. Ve İsa ile aleyhissalatü vesselam arasında da hiçbir peygamber ne yapmamıştır? Gelmemiştir. Ve 33 yaşındayken kendisi güve yükseltilmiş ve tekrar döndürüldük gönderildikten sonra 7 sene daha ne yapacak? Yeryüzünde ikanını edecek. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İsa Aleyhisselam'ın geleceğini ve onun detjala öldüreceğini ve yer yüzünde yaşayıp ve normal bir insanın ölünmüş gibi öleceğini bildiriyor. Bu kıyamet alametlerin özlerindendir. İsa Aleyhisselam yer yüzüne inecek Medine'den bir、e, Müslümanla evleneceğim ve ölümü de yine Medine'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kabrinin orada dördüncü kişi olarak oraya ne yapılacak? defin olacaktır. Onun zamanında inmesinde çok büyük bir kargaşa çok büyük bir savaşlar olacak. O kadar büyük savaşlar olacak ki yeryüzünde nehirler dolusu kan akacak. Ki düşünün şimdi yedi sene gibi bir hakimiyet var ondan sonra. Kimse zekat verecek, adam bulamayacak.、E、düşün o kadar insan ölürse kim kime zekat verir ki? Ve Allah subhanahu ve teala o kadar çok yağmur verecek ki, yeryüzü ürün vermezken ürün verecek. Artık her taraf ne yapacak? Bereketlenecek. Ve yeryüzü tamamen adaletten hükmedilecek. Şimdi bu noktada şurayı biraz açarsak eee İnsan daha rahat anlar. Düşünün o günde bir gün bir gecelik veya üç gün üç gecelik yiyeceği olan neydi? Zengin sayılırdı. Aynı anlayış gelirse kim fakir olur? Kimsen. Taladaki ektiği bir mahsulu pazara kendisi getirip satmakla mükellef kılınırsa birisi. O kaç para olur? Kim onu alamamazlık sıkıntısına düşer ki? Bir adam bahçesindeki bir meyveyi kendisi toplayıp, kendisi pazara döküp, kendisi satarsa o mal pahalı olur mu? Olmaz. Yani bütün İslam'ın ahkamı uygulandığında ne olur? Simsarlık kalkacak, tellallık kalkacak, komisyon kalkacak, navlun kalkacak. Ne olacak? Vergi kalkacak. Sadece pazar yerinde vereceği nedir? oranın güvenliğinin sağlaması ve pazar kalktıktan sonra oranın pisliğini temizleyecek insanların ücretini vermesi için İslam sadece cüzi bir para alabilir. Onun dışında oraya pazara mal satmaya gelen bir adamdan hiçbir şey ne yapma alma hakkı yok. Böyle bir ortam olunca insanlar、e, alışverişte zorlanır mı? Zorlanmaz. İşte İslam'ın hakim olması insanları ne yapar? Bu vaciyete getirir. Allah subhanahu ve teala imanımızı muhafaza etsin. Kardeşlerim İsa Aleyhisselam'ın inmesinde birçok hükmetler vardır. Mesela İsa Aleyhisselam'ı bugüne kadar öldürdüğünü iddia edenler Yahudilerdir. Onu çarmıha gerdiğini ve Hristiyanların canını okuduğunu söylüyorlar. İsa Aleyhisselam'ın tekrar dönmesiyle Yahudiler ne yapacak? Yalanları bir kez daha ortaya çıkacak ve maskeleri düşecek hem de kim tarafından öldürdüklerini iddia ettikleri İsa Aleyhisselam tarafından yine İsa Aleyhisselam İncil'de Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin üstünlüğünü görmüştü Rabbimiz Sübhanu Kuvveti Aleyhi kitabında ne diyor İncil'de de vasıfları şöyledir onlar filizini çıkarmış gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzer diyor Fethi 29'da. İsa Aleyhisselam kendisini o ümmetten kılması için Allah'a dua etmişti. Allah da onun bu duasını kabul etmiş ve İslam dininde yeri olan bir idareci olması için onu ahir zamana kadar bekletmişti. İmam Malik duyduğuma göre sahabeler Suriye'yi fethettiklerinde Hristiyanlar şöyle demiş vallahi bunlar havarilerden daha iyidir. İbni Kesir de onun bu sözlerini doğrulamış. Çünkü bu ümmetin kitabı ve kıssaları diğer ümmetlere göre üstündür demiştir. Hafız Zehebi ise Allah kendisine rahmet etsin.、E, Hazreti İsa hakkında o hem peygamber hem de nedir? Sahabidir demiştir.、E, çünkü o Miraç gecesinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı görmüş. Onunla ne yapmış? Selamlaşmıştır. ve onun dini üzerine yaşayıp ölecektir. Hem peygamberdir hem de sahabeber demiştir. Tabi en doğrusunu yine Allah bilir. Yine kardeşlerim İsa aleyhisselamın gökten inmesinin nedeni topraktan yarılıp da yeryüzünde yaşayan her canlı Allah'ın takdiri olarak ne yapacak? Toprağa dönecektir. Çünkü kabir azabıyla alakalı rivayetleri okuduğumuzda müminin ruhundan bahsedelim. ölüm anı geldiğinde ölüm meleği ne yapar? Gelir. Yanındaki yardımcı melekler de diyor yanında birçok mis gibi kokan kokularla keselerle gelir ve onun ruhunu kavz eder ve o bohçaların içine konur. Ve ona diyor hiçbir mükafat verilmezse bu ölüm şekli ona mükafat olarak ne yapar? Yeter. Ölüm meleğinin geliş şekli diyor. Ve o diyor göğe doğru yükseltilirsin. Güzel kokuyu alan diyor gök kapısındaki ilk melek ne der? Bu güzel koku nereden geliyor? Görevli melek ne der diyor? Bu falan salih kul. Kapı açılır diyor. Yedi kat sema böyle gider. Ve Allah Azze ve Celle'nin huzuruna geldiğinde Allah subhanahu ve teala ilmiyle her şeyi bildiği halde ne der? Bu kim? İşte bu senin falan salih kulun. Götürün onu cehennemdeki yerini gösterin denilir. ve götürülür cehennemdeki yeri gösterilir ve denir ki işte senin yerin burasıydı. Ama yapmış olduğun salih amellere binaen Allah burayla değiştir dediği cennetteki yeri gösterilir ve Allah'ın huzuruna getirilir. Rabbimiz subhanahu ve teala ne der? Ben bunu diyor toprağa iade edin. Çünkü ben evvel de böyle takdir ettim der diyor. Ve o melekler getirir o ruhu bedene geri koyar. İşte bu esnada o diyor tabutlu olur. Daha ne bekliyorsunuz cennetteki yeride gördüğün. Hadi bir an önce beni asıl yerime götürün der ama kim sonu ne yapmaz duymaz. Rıhtıda daha benim yapacağım çok iş var nereye götürüyorsunuz der ama onu kimse ne yapmaz duymaz diyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin sünnetullahıdır. Adem topraktan yaratılmıştır çocukları da topraktan yaratılmıştır. İsa Aleyhisselam'da topraktan yaratılmış ve to tekrar toprağa ne yapacak? İade edilecektir. Bundaki hikmetlerden birisi de nedir? Budur. Bu da sünnet inkarcılarına tam bir tokattır. Anlarla zaten. Yine kardeşlerim o Hristiyanların da yalanını ve saçma olan inançlarını yok edecektir. Haçı kıracaktır. O haç işaretinin ne manaya geldiğini biliyorsunuz değil mi? Haşa Allah eş ve çocuk olarak görürler. İşte bunların bu batıl inançlarını ne yapacak? Kıracak. Domuzu öldürecektir. Circe'yi kaldıracak. Ve onun zamanında İslam'dan başka hiçbir din olmayacak. Buna çok dikkat edin bakın. İsa Aleyhisselam'ın nuzulunda İslam'dan başka hiçbir din olmayacak. Çünkü savaş iki bayrak altında olacak. İman ve küfür. küfür tek bayrak altında toplanacak. İslam'da ne yapacak? Tek bayrak. Mehdi meselesinde hatırlayacak olursanız siyah bayraklı, siyah sarıklı insanlar çıkacak. Kendisine tabi olan canını kurtaracak. Tabi olmayan ne yapacak? Ayşem. Ve kimseye ne yapmayacaklar? Acımayacaklar diyorlar. İşte böyle bir ortamda sadece kim kalacak? Kalsalar bile sevinemeyecekler. Çünkü çok korkunç insanlar ölecektir. Biraz sonra Yecüc-Mecüc bahsinde、e, dikkat edecek misiniz bilmiyorum.、E, neler olacağı daha net olup diye çıkacak. Demek ki kardeşlerim、e, Meryem oğlu İsa inecek ve bunun da birçok hikmetleri olacak. İsa aleyhisselam indiğinde neyle hükmedecek? İsa、e, bu insanların arasında baya bir tartışma konusu olmuş ve halen de inkar eden insanlar hadi gerdi diyelim peki neyle hükmetecek bir peygambere başka bir şeylen hükmetme düşer mi gibi birçok fikirler ortaya atarlar düşünün bir gün Hazret Ömer Allah Resulunun İslahatı vesileyle insanlara hitap ederken ne yapıyor ordaki Yahudilerin elindeki Tevratten bir kaş sayfayı getiriyor, kime okuyor? Allah'ın Resulü. Ali sallallahu aleyhi ve sellem'a doğru kafayı kaldırıp bakıyor ki gözleri kıpkırmızı, boynun damarları şişmiş, sinirlendiğini anlıyor ve hemen diz çöküyor. Vallaahi Allah'ı Rab, İslamı din, Kitabı Kur'an ve seni Pegander olarak kabul ettik. İmanı direkt ne yapıyor? Sıralıyor. Vallaahi biz bundan başka bir şeye inanmıyoruz, tabu olmuyoruz. Deince. Allah Resulü yumuşuyor aleyhissalatü vesselam ve ne diyor vallahi kardeşim Musa aramızda olsa ve benim getirdiğime tabi olmasa ne olur andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olur Allah subhanu kuvveti ala kitabında ben dini kemale erdirdim eksik bir şey bırakmadım diyorsa enbiya'da da hatemül enbiya artık sen peygamberlerin mührüsün sonuncususun diyorsa Ondan sonra Pegamda ne yapmayacaktır, gelmeyecektir ve hadis şeriflerde Allah Resumü Aleyhisselatü Vesselam bu çok net bir şekilde sorulmuş ve kendisi de o gidecek Müslümanların eline tabi olacak ve İslam dini üzerine hükm edecek demiştir ve onun da dini nedir İslam dini ve bizim şu anki üzerinde bulduğumuz dini ahkâmıyla hükm edecektir. Arkadaşlarım. <Gülüyor> Onun zamanında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adalet hakim olacak, cizye kalkacak ve devenizi başında kimse olmadan tek başına çayra salacaksınız. İki kişinin arasında dahi ki nefret olmayacaktır. Yani iki kişi dahi birbirine ne yapmayacak, düşmeyecek. O kadar İslam yerinde ne yapacak? Hakim olacaktır, mal çoğalacak. ve ihtiyaçlar azalacak diyor. Ne zaman olacak? Bu kıyamete en yakın bir zaman diyor. Kardeşlerim İsa Aleyhisselam dünyaya indikten sonra ne kadar kalacak? Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslüm'de gelen ifadede sonra diyor insanlar iki kişi arasında hiçbir düşmanlık bulunmaksız huzur içinde yedi yıl yaşarlar Sonra Allah Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderir ve yer yüzünde bulunan insanların kalbinde zerre ağırlığındaki iman ve iyi nik kalmayacak şekilde onların ruhunu kavradırdır. Ahmet'in ve Ebu Dawut'un rivayetlerinde yer yüzünde diyor, 40 yıl kaldıktan sonra ne yapar? Vefal eder diyor. Şimdi her iki rivayette sahih. Birinde yedi yıl hüküm süren. birinde yeryüzünde 40 yıl yaşar ve vefat eder diyor. Ne anlamamız gerekiyor burada? 40 yılın 7 yılında. 33 yaşında göğe yükseldi. Son 7 yılında yeryüzüne inecek ve 7 yıl daha hüküm sürdükten sonra normal bir Ademoğlunun vefatı gibi vefat edip ne yapıladık? Medine'de defnedilecek. 33 artı 7 kaç yapar? 40 ömrü de bu şekilde kırk yıl olmuş. Bu rivayetlerin cemi de bu yönlüdür. Bu rivayetlerin cemini yapan ben değilim bunu bilirsiniz.、Evet, Ahmet müsnetinde böyle diyor. İsa aleyhisselamla alakalı vakıada böyle. Ondan sonra kardeşlerim İsa aleyhisselamın vefatını işledik ama、e, konusu olduğu için İsa aleyhisselamın sağlığında Yecüc ve Mecüc diye bir sütneden bahsediliyoruz. Yecüc ve Mecüc kelimesi önce ne manaya geliyor? Ona bir bakalım. Ee, Yecüc ve Mecüc kelimesinin Arapça olmadığını söyleyen alimler çıkmıştır. Şayet Arapça olursa Yecüc ve Mecüc kelimeleri tutuştuğu anda yanan alevlenen anlamına geliyor. Veyahut çok tuzluluğundan dolayı tadı acı manasına geliyor. Veya düşmanın hıhı hı anlamında geliyor. Veya çalkalanma, dalgalanma manalarında kullanılmıştır. Ama genelde Araplar Yecüc ve Mecüc değil Yecaç, Mecaç kelimesi olarak kullanmışlar. Şayet Arapça olursa、e, manaları bu denilmiştir. Alimlerin çoğu bu konuda、e, ittifak etmişlerdir.、E, Yecüc ve Mecüc kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden baktığımızda, bunlar Adem oğullarından bir Ademdir ee, ve Allah Subhanahu Vetealla onları diyor insanlara kıyametin son zamanında bir fitne olarak gönderecektir diyor. Bunlar nedir? Allah Azze ve Celle kitabında bildirdiği gibi, nihayet yeçüş ve mecüş setleri açıldığında. Onlar her tepeden akın ettiği zaman ve her gelecek var, ölüm, kıyamet yaklaşınca birden inkar edenlerin gözleri donakalır. Yazıklar olsun bize derler. Gerçekten bu durumdan habersizmişiz. Hatta biz zalim kimselermişiz derlerdir. Enbiya 96'da. Yine Zulkarney'in kıssasını okursanız 92'den itibaren Keyif Suresinde Zulkarney'in、e, o bölgeye geldiğinde Onlar işte burada bir kavim var, bize sürekli düşmanlık yapıyor, ne yapalım dediğinde oraya büyük bir duvar ördürerek, o duvarın üzerine eritilmiş bakır, bronz dökerek orayı ne yapmıştır? Sağlamlaştırmıştır. Ve Allah subhanahu ve teala o günden bugüne kadar o setini ne yapıyor? Koruyor. Bu noktada kardeşlerim, her ne kadar alim diye düşünüyorlar, toplumda yer alan bazı insanlar olsa da özellikle Ebul Ala Mevdudi dedikleri insanlar eşari olması hasebiyle yeryüzünde keşfedilmemiş yer yok. Neredeymiş bu set diyerek hep inkara gitmişler. Akıllarını kullanmışlar ve deccalı cesaseyi inkar etmişler. Sırf eşari olmaları ve akıllarına ters olması hisa,、e, hasebiyle İsa Aleyhisselam'ın gelişini Mehdi'yi, Beccal'ı insanların kafasında şüphe durumuna getirmişlerdir. Allah onların şerrinden Muhammed ümmetini korusun. Bunlar sahihtir. Allah subhanehu ve teala Yecüc ve Mecüc fırkasının geleceğini söylemiştir ve onlar ne yapacaktır? Gelecektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Yecişle meciş diyor. Her seferden indiğinde haliniz ne olur diyor. La ilaha illallah diyor. Onlar diyor. Her gün toplanırlar. Duvarda gedik açmaya başlarlar diyor. Tam ışığı gördüklerinde diyor. Sabah olur diyor. Komutanları der ki başlarındaki. Hadi gidelim. Yarın gelelim tekrar devam ederiz derlerdir. Onlar gider gitmez melekler orayı ne yapar öğren diyor. ne zaman ki diyor bırakıp gitmeyip açtılar işte Yecüc ve Mecüc fırkası ne yapar? İnsanların üzerine saldırır diyor. Bunu Bukhari'de Müslüm'de çok geniş olarak ne yaparsınız? Görebilirsiniz. Bu set vardır. Ayetlerde ve hadislerde nedir? Sabittir. Kardeşlerim Yecüc ve Mecüc fırkası yeryüzünde her tarafa birden ne yapacak? Akın edecekler. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların diyor öncüleri Taberi Gölü'ne gelecekler. Şu haritadaki Hazar Gölü Taberi diye geçer tarihte de. Bunlar gidip de arkadan asıl ordu geldiğinde burada bir su vardı. Nereye gitti diyecekler diyor. Düşünün öncülerinin oradan geçtiğinde su ihtiyaçlarını aldıklarında göl ne yapıyor? Kuruyor. Ve onlar diyor Müslümanları kıskaca alacaklar. Yeryüzünde yapmadıkları hainlik kalmayacak. Ve Allah subhanahu ve teala İsa aleyhisselama Tur-i Sina'ya çekilmelerini emredecek diyor. İsa aleyhisselamla bir avuç kalan müminler Tur-i Sina'ya çekilecek ve onlar çemberi daralttıkça daraltacaklar diyor. Ve daha sonra diyor dua edecekler. Allah subhanahu ve teala diyor onların hepsini ölümüne hükmedecek ve onlara burun kurdu hastalığı verecek ve hepsi ölecek hiçbiri müslümanlarla savaşarak değil çünkü diyor enleri boyları şu kadar enseleri bu kadar yani çok vahşi insanlar olduğunu söylüyor hadis-i şerifler ve müslümanların savaşmasıyla değil Allah'ın onlara vermiş olduğu bir belayla ne yapacak ölecek ve yeryüzü diyor onların leşiyle kokacak herkes iğrenecek diyor Ve daha sonra Rabbim subhanahu ve teala'ya o müminlere dua edecek ve yeryüzünü altından üstünden fışkıran sularla günlerce yağmur yağacak. O cesetler Allah'ın takdir ettiği yere gidecek. Ve diyor kalanları da Allah subhanahu ve teala uzun gagalı uzun bacaklı ebabil kuşlarını gönderecek. Ve kalanları da onlar alacak telçeleriyle Allah'ın takdir ettiği yere ne yapacak? Gidecek diyor. Yecüc ve Mecüc fitnesi de böyle bunun olduğunu geçtiğini söyleyen iddia eden bazı alimler olmuştur Allah kendilerine rahmet etsin bu Moğol istilasının, Tatar istilasının bu vaka olduğunu ve olup geçtiğini iddia edenler olmuştur halbuki sıralamaya baktığımızda fiyamet alametleriyle Peygamber Aleyhisselam'a özellikle soruluyor buna zaman olacak mehdi çıkacak Detcaz ruhure edecek, İsa detcali öldürecek ve onların içinde bulunduğu zaman bu fitne ne yapacak? Ruhure edecek diyor. Mehdi geldi mi? Yok. Detcaz ruhuretti mi? Yok. İsa Aleyhisselam nuzul etti mi? Yok. Demek ki bu vakada daha ne yapmadı, olmadı. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'a bu ne yapıyor? Özellikle soruluyor ve bu sıralamayı ne yapıyor? Bildiriyor. Bundan sonra kardeşlerim yer yüzünde üç tane büyük köpüntü olacak. Birisi doğuda, birisi batıda, birisi de Arap Yarımadasında olmak üzere üç tane yer haritadan silinecek. Artık bu ülkeler neresi, nasıl olacak bilmiyorum. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tamamen haritadan buraların, buraların silinip yok olacağını söyledi. Bu alametler oldu mu? Hayır. Bunlar işte yeşil ve mevcut fırtınadan son sonra olacak. Onun sonra yer yüzünü duman kaplayacak. Allah Subhanahu ve Taala'nın ayetinde de bildirdiği gibi, şimdi sen diyor göğün insanları büreycek açık bir duman çıkacağı zamanı gözetle diyor. İnsanlar burnunun dibini ne yapamayacak, göremeyecek. Yer yüzünü böyle bir duman kaplayacak. Bu da ayet ve hadislerde sabittir. Baktığınızda bol bir delillerini bulabilirsiniz. Bu da yeryüzündeki üç tane çöküntüden sonra olacak. Ama şu toplumun da bol bol okuduğu tesirlerden bir tanesini açtığınızda、e, dumanla alakalı bölüme nasıl izah ediyor biliyor musunuz? Nasıl izah ediyor? Vapuru diyor, gördünüz mü diyor Nasıl ki giderken diyor, dumanla çıkartır da diyor, sahili diyor, tamamen diyor duman kaplar. İşte diyor duman, bu <gülüyor> düz diyor. İşte kıyametin bu alameti de ruzhur etmiştir diyerek elmalı keserinde <gülüyor> böyle zikrederek insanlara dumanı böylece izah ediyor.、Evet. Ee, güneşin batıdan doğması artık kıyametin son alametlerindendir. Kurandan bunun birçok delili vardır. Rabımız spanoku betala, Rabbının bazı alametleri geldiği gün, önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık iman fayda sağlanmayacaktır. Enam 158'de ve hadis şerifte ise tüp yapalım. Güneş batadan doğmadan kıyamet sokmaz. İşte o zaman bu olayı gören insanların imanı ne yapmaz fayda? vermez diyor. Şimdi Allah Resulü İstilatü Resulan Muazza, Ey Muaz, bu Güneş nereye gidiyor diye bir sorusu var. Hatırladınız mı? Muaz ne diyor? Allah ve Resulü en iyi bilen diyor. Güneş görevini yaptı, Rabbanın secdesini, arşının altına secdetmeye gitti. Eğer izin verilirse yarın tekrar doğacak. İzin vermezse öyle ne yapacak? Kalacaktır. Güneş de, ay da Allah'ın nedir emrindedir. İstediği yerde ne yapar? Doğru. Şimdi kardeşlerim iman bahsindedir. Gördüğünüz gibi sohbetin başında da dedik ki iman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman dedik. Her ne kadar sıralama böyle olsa da açıklama dahi sıralama da böyledir. Çünkü Allah'ın razı olduğu insanlardan istediğinidir bir amel var. Bunu kiminle gönderiyor? Ruhul Kudurstan, ruhul Eminle, yani Cibrinle. Kime gönderiyor? Yer yüzünde insanların eminine. Peki bu kitabı açıklamakla mükellef kim kullanıyor? Yine gönderilen ve. 何でしょう İşte İslam Batıdan doğacak ve her tarafı İslam hapleyacak tipinde bir teville gitsin. Bu tür teviller küfürdür. Allah mağfireda insanın imanını da ne yapar? Tehlikeye sokar. Çünkü kayıp Allah'ın bilgisindedir. Kaybi Allah'tan gayri hiç kimse ne yapmaz, bilmez. Bu konuda kayıplan alakalı bir şey iddia ettiğini söyleyen bir insan lanete ne yapar? Uğrar. Ve bu konuda da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kim cıfir yapar, ecdeden uğraşır, yıldızı bakar, kehanette bulunursa, onun İslam'da nasibi nedir? Yoktur diyor. Öyleyse bu konulara ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Kıyametin vaktini resuz dahi bilmiyorsa, alametleri bildirilmişse, şu dur diyeceğimiz bir vaka yoktur, sadece bildirebiliriz. Alam, vakti muğlab alametleri nedir? Nitendir. Bu böyle diline. Kardeşlerim、e, ondan sonra daptetil arz diye bir şey çıkacak ki Nemil 82'de o söz başlarının geldiği kıyamet yaklaştığı zaman onlara yerden bir daptet çıkarır da bu onlara insanların ayetlerimize kesin olarak iman edip etmediklerini söylerdir. Ve hadis şerifte de eğer şu üç şey çıkarsa önceden iman etmemiş ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimsiye artık imanın fayda sağlanmaz diyor. Bunlardan birisi de nedir? Dabbedir. Dabbede elinde Musa aleyhisselamın alsağı ve Süleyman'ın mehru vardır ve bu çıktığında ne yapacak? Gördüğü her insanın hemen alnına Eğer müminlerdense İsa Aleyhisselamın ağzı silin şöyle bir dokanacak, yüzü ben beyaz olacak ve kafirse Süleyman'ın mührüyle alnına basacak ve onun alnında ne yapacak kafir olacak. Bu nerede çıkacak? Mescidi Haram denilen yerde çıkacak. İnsanlar diyecek ki namaza durmadan önce dabe çıktı mı bekleyecektir. çıkmadı diyecekler. Onlar namaza durduğunda kitabbe çıkacak. Önce çöllerde çıkacak diyor. Kaybolacak. Sonra köylerde çıkacak. Kaybolacak. Sonra mescidi haramda çıkacak diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Kitabbenin görevi nedir? Müminlerle kafirleri ayırt etme. Şimdi şöyle düşünün. Bu belki çok basit bir ifade gelebilir size. Ama yerden bir tane varlık çıkıyor mahluk, neydi belirsiz seni görür görmüyor sen ondan kaçamıyorsun yakalıyor, hemen alnına senin mümin damgası kafir damgası vuruyor, bu basit bir olay değil, hatta hadis-i şerifte diyor ki aleyhissalatü vesselam insanlar diyor oturup diyoruz yemek yiyecekler, birbirlerine bakacaklar, ey mümin şunu ver, ey kafir şunu ver diye birbirlerine artık böyle tabe edecektir çünkü onun damgası onların alınlarında yarayacak diyor düşünün çok korkunç bir şey bu yani ve insan böyle、e, düşünemiyor bir ben düşünemiyorum şahsen bir varlık çıkacak tak anlamadım damgayı vuracak ve herkes de artık o damgayla seni ne yapacak anlayacak.、Evet. Bundan sonra kardeşlerim bir ateş çıkacak bu ateşin aden Yemen tarafından veya Yemen tarafındaki denizdeki kuyulardan çıkacak ateşin insanları bir araya toplayacağı var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, eğer Allah'ın Resulü diyor, öyle bir ateş çıkarsa insanlarda toplanacaksa nerede toplanalım diye sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şam'da. Şam'da toplanın. Orada toplanın. Orada toplanın diyor. Ve kuyulardan bahsediyor. Kuyuların tamamının ateşini sağa göklere kadar vuracağını ve insanların hep kaçacağını ve bu ateşin olduğu yerde kalanların hep yanıp helak olacağını kimi araçlarla, kimi bineklerle kaçacağını yayan kaçanların çoğunu ateş içine alacağını ve onun içinde yakıp kavuracağını söylüyor. Bu ateşten kasıt hakikaten gerçek ateş olduğu ortaya çıkıyor. Artık bu da kıyametin son alametlerinden bir tanesi. Ondan sonra Allah subhanahu ve teala insanlar yeryüzünde bu vakıadan sonra bir rüzgar gönderecek. Bir Kur'an ayeti dahi yeryüzünde ne yapacak? Kalmayacak. Kimsenin kalbinde hardal danesi kadar iman kalmayacak ve yeryüzüne İnsanlar hayvanlar gibi çırlı çıplak yaşarken, hayvanlar gibi cinsimin asabette bulunurken, kimsel kimseden sakınmazken, eşini bile insanlar birbirinden kıskanmazken, kıyamet onların üzerine ne yapaca? Kopacak diyor. Kardeşlerim, böyle bir sohbetten alnacak birçok dersler var, sonuçlar var. Bunlardan bir tanesi dersinde başında her derste başladığımız gibi. Kıyamet alametlerine iman, kayba imandır. Kayıplan Allah karabuğu. Herhangi bir Müslüman buna iman etmezse imanı tamamlanmış sayılır. Bunu daki eksiklik imandaki eksikliktir ve imanı iptal etmeye kadar. Ne yapar? götürür. Bu böyle biline. Bunu anladınız mı? Yani kayba imandaki eksiklik kime inkara gider? Allah'ın imline. Allah'ın ilmindeki eksiklik saymada insanın imanı ne yapar? Götürür. Bu gaydi bilgilerdir. Allah Resul'una bildirmiştir. Resul de bize bildirmiştir. Sahabe de bize ne yapmıştır? Nakletmiştir. Biz de işittik, itaat ettik, işittik, isyan ettik diyemeyiz. Yine kıyamet alametleri iman bölümünün ahirete iman olan iman kapsamı içindedir. O cüzde ele alınmadığı zaman Yine birçok müşgulatlara sebep olabilir. Yine...